يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فَرْضًا عَظِيمًا أما بعد فأصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشار أمور محتفاتها وكل محذفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Değerli kardeşlerim bu hafta 79. siyer dersimizi yapacağız inşallah. Allah'ın lütfuyla 79'a geldik. Geçen iki hafta biliyorsunuz Uhud savaşının yardım merhalesini, başlangıcını ve yardım merhalesini yani Allahu u Teala'nın gönderdiği yardım, Müslümanların zafer anı, zaferi elde etmeleri Oraya kadar gelmiştik. Ondan sonra artık e, savaşın seyri tersine dönecek. Yani şu ana kadar yani geçen hafta anlattığımız konularda e, Müslümanlar galip durumda. Uhud'da. Ama artık belli bir aşamadan sonra galibiyet müşriklerin tarafına geçecek. Onunla ilgili olaylar var ama o sanırım seneye kalacak. Şimdi biz bu hafta inşallah bu 79. dersimizde sohbetimizde o geçtiğimiz iki hafta Uhud Savaşı'ndan ve yardım merhalesinden elde edilecek dersleri göreceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim kafirler İslam'la savaşmak muharebe etmek Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını sarf ederler, harcanlar. Ama bu harcadıkları mal, onların aleyhine pişmanlık olacak, ziyan olacak ve kıyamet günü de onlar için bir rüsvaylık yani alçaklık olacak. Müşrikler mallarını bu şekilde Allah yolundan uzaklaştırmak, alıkoymak için harcadırırlar. Allah'ın dininin yayılmasını engellemek. İlahi-i Kelimetullah yani Allah'ın yüce olan kelimesi yükselmesin, üste olmasın diye ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama Allah Azze ve Celle o harcadıkları malın onlar için pişmanlık olacağını ve tuzaklarının hilelerinin kendi aleyhine döneceğini vaat etmiştir. Ve kıyamet günü Hiyanet ettikleri, aldattıkları ve bu harcadıkları malı kıyamet arasatında, kıyamet koptuğu zaman, insanların toplandığı o bölgede, o mevkide Allah Azze ve Celle onların ayıplarını açacak. Bu kafirler. Bununla ilgilenya ayet-i kerime, Enfaz suresinde Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ Niyasuddu'an sebi'lillah. Muhakkak ki kafirler manlarını Allah yolundan uzaklaştırmak için hacalı. Gerçekten öyle. Kafirler hiç durmuyor. Aslında insanlığa iyilik etmiş, iyilik etmek için hacılar gibi gözüküyor ama geri planda veya o gücü kuvveti elinde bulunduranların asıl <gülüyor> gayesi, planı, programı hep İslam'dan uzaklaştırmak. Müslümanların ezilmesini, Müslümanların zulme uğramasını, İslam'ın yükselmemesini sağlamak için yapıyorlar. Her türlü harcamayı yapıyorlar. Yani silah sanayinde, gıdada, o ramazanları değiştirerek, hormon vererek, giyim sanayinde, aklınıza gelebilecek her şeyde böyle harcama yapıyorlar niyetleri o. Aslında e, yani bizlere kadar geldiği zaman küçük düşünüldüğü zaman sanki bir şey yokmuş gibi. iyilik adına fayda adına yapılıyor gibi ama asla böyle değil. Onlar gerçekte Allah yolundan uzaklaştırmak Allah'ın dinine engel olmak için yapıyorlar. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلِهِمْ حَصْرًا Harcayacaklar. Durmayacaklar. Harcayacaklar. يُنْفِقُونَهَا <gülüyor> Yani buna devam edecekler. Ama onların aleyhine bir pişmanlık olacaktır. Sonra da malum olacaklar. Belki bunu biz göreceğiz. Belki görmeyeceğiz. Belki bu dünyada galip gibi gözükecekler ama ahirette rezil rusvay olacaklar. Ve lezine kefer ula cehenneme yuhşerun. Ve kafirler cehenneme. Haşrolunacak. Oraya toplanacak. Oraya sürüklenecekler. Evet. Bu ayeti kerime'nin Said İbni Cübeyr daha önce de zikretmiştim Ebu Sufyan hakkında geliyor diyor Biliyorsunuz müşriklerin başı Uhud Savaşı'nda lider konumundaki adam Sufyan Ebu Sufyan İbni Harp Bu adam Ne yapıyor? Ahabiş diye bilinen e, Mekke'de e, Bir grup insan Bunlardan 2000 tane adamı Kiralıyor, kiralıyor. Uhud savaşı için. Ne yapıyor yani? O malı harcıyor. Allah yanından uzaklaştırmak için e, mücadele etmek için Allah'ın diniyle, müminlerle mücadele etmek için, peygamberle mücadele etmek için harcama yapıyor. Yani gözünü kırpmadan 2000 tane adamı kiralıyor. İki adamı kiralıyor. Onlarla savaşa çıkıyor. Bu tağutların hadde aşan zalimlerin çoğu kere başvurduğu yöntem bu. Kendi halklarının, ümmetlerinin, kardeşlerim, mallarını Allah muharebe Allah ile muharebe etmek için, diniyle muharebe etmek, Allah yolundan uzaklaştırmak ve hak dinin öğretilerini İslam toplumundan silmek, bertaraf etmek için zorla halklarının elinden bu malları alınlar, bu tağutlar, zalimler ve harcanlar. Bunun en güzel örneği komünist rejim olan daha önceki dönemlerde özellikle Rusya'da görülür. Zorla yani orada biliyorsunuz mallar, mülkler tamamen devletin elindedir ve zorla alınır. Hepsi de fesadı yaymak içindir. Hepsi de zorbalık içindir, zulüm içindir, haksızlık içindir. O bilinen bir şey yani o devlette de. ama onun dışındaki daha birçok devletler Birçok toplumlar böyle. Allah Azze ve Celle'nin nimet verdiği, ihsanda bulunduğu, iman verdiği kimseler müstesna. Taakutların işi budur genelde. Bunu yalanlamak, Allah'ın dinini yalanlamak, için yapandı. Rüşvet aldılar ve aldatırlar. Haklarını aldatıldı. Bu ileri gelen kimseler bu zalim kimseler, tagut konumundaki insanlar hep haklarını aldatarak onların mallarını yemişler. Karınlarına ateş doldurmuşlardır ve bunun hiç farkında olmadan veya kibirlenerek farkında olarak Firavun gibi En Rabbukum el a'ladu ve a'tekermed. Ben sizin diyor. Allah Teala bahsediyor. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor firavn. Her türlü zorbalığa rağmen bir de ilahlık, rablik taslıyor. Onun için Aleyhissalatu vesselam sahih Allah'a Allah hüküm verirken rüşvet alanına da verene de lanet etsin. Bu zalimlerin genelde işi hep böyle rüşvetli yok. Bu Suriye devriminden önce ben orada bulunmuştum. Eğitim için, ilim için. Resmi dairelere gittiğimizde tamamen işleri benim haricimdeki başka insanlara da haber veriyor. Hep rüşvetle dönüyor. Elhamdülillah ki bu beldede, bu ülkemizde rüşvet elhamdülillah temizlendi. Geriye kalanını da Allah temizlesin, tamamen ayırt etsin. Yani eskisi gibi değil, elhamdülillah, hepiniz şahit oluyorsunuz. Ama Suriye'de had safhadaydı. Hiçbir şey rüşvetsiz durmuyor. Bu bir zulüm. Ve zulmün neticesinde de imtihan geliyor. Allahu Allah. Yine Sahih Müslüm'de gelen bir hadiste diyor ki a.s.m her böyle hiyanet eden kimsenin kıyamet günü bir sancağı olur. Ya sancak bir e, güç kuvvet ve toplumun simgesidir. Çok değerli bir şeydir sancak. Ama bu sancak öyle bir sancak değil. Her aldatan hilekarın hiyanet sahibinin bir sancak olacak. Ve o sancak aldattığı miktarca aldattığı, hiyanet ettiği kadar yükselecek. Yani bu sancak adamı ortaya çıkaracak. Ben hiyanetkarım. Ben hilakarım. Ben hiyanet ettim. Diyecek. Böyle bir alamet gösterecek. Yani bir insan toplumda teşhir olmak, kötü bir şeyle teşhir olmak ister mi? Asla isteme. Velev ki Allah korusun kumar oynadı. Kumarbaz diye isminin çıkmasını ister mi bir insan? Sonra tövbe etti. Misal veriyor. Veya bir hiyanette bulundu. Bu hiyanetiyle bilinmek ister mi herkes tarafından? Bu hiyanetkar, işaret böyle işaretle. Ona gerek kalmayacak. Bir tane bayrak gösterecek, herkes onun bilecek. Onun hiyanetkar olduğunu, hain olduğunu bilecek. Yani bu kadar bu kadar Büyük boyutta bu kadar yani ağır bir teşhir olabilir mi? Evet oluyor. Kıyamette işte. Bunun altından insan nasıl kalkacak? Subhanallah. Allah Azze ve Celle bu hiyanetlerden aldatmalardan bizi korusun. Amin. Ve bunların diyor hadisin devamında dikkat edin ki bu hiyanetkarların aldatan kimselerin en büyüğü toplumunu aldatan tebasını aldatan emirdir yani liderdir diyor. Onların bayrağı da en yüksekte olacak. Aldattığı için bilinecek bu, aldattı diye. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah azze ve celle bizi bunlardan korusun. Muhafaza buyursun. Evet. İkincisi kardeşlerin alınacak derslerden ikincisi Şura, meşvere vaciptir. Ancak e, zorunlu kılıcı değildir. Yani kastedilen e, hüküm hususunda e, meşvere eden lider en güçlü olan, en doğru olan fikir neyse onu alır. Yani illaki şunu alacak diye bir zorunluluk söz konusu değildir karar hususunda da yani e, kararda, karar verme azamet e, azimet göstermek, kararlılık göstermek, kesin hareket etmek eee erkekliğin tabiatından mizacındandır böyle olması gerekiyor yani. Azimkar olmak gerekiyor. Allah Teala ve Celle bir ayet-i kerimede Allahi Allah'tan bir rahmet olmak üzere sen onlara yumuşak davran. Yani hilimle muamele ettin. Velev kuntâ faldan galizel galbi min havlik. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın başından dağılıp giderlerdi diyor. Liderlikte püf nokta bu olsa gerek. Yani yumuşak davranmak kaba hareket etmemek ve <gülüyor> katı kalpli olmamak. Fafu anhum onlara affet ve şavir ve staghfir lahum onlar için istiğfar et ve <gülüyor> şavirhum fil emri herhangi bir iş hususunda onlarla istişare et diyor. Onlarla görüş alışverişinde bulun. Hatırlayacaksınız a.s. Bedir Harbi'nde Bedir'e çıkmadan, bir yoldayken bir Bedir e, sahasına geldiği zaman hep Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla meşvere ediyor. Onların görüşlerini alıyor. Evet. Çünkü bunda bir rahmet var. Allah Azze Celle emrediyor bunu. Sonrasında bu meşverenin görüşmenin neticesinde fe izâ azemfe fetevekken Allah Allah bir şeye karar verdiğin zaman tamam bu iş yapılacak denildiğinde Allah'a tevekkül et. Yani Allah'a bırak. İnna Allah'a yuhibbul mutevekkilin. Allah muhakkak Allah tevekkül edenleri sever. Yani işi karar verdikten sonra sonucunu Allah'a bırakanları sever. Allah Azze ve Celle mütevekkilden kılsın bizi. Şuranın meşverenin diğer bir delili de Şura adlı surede geliyor. Orada Allah Azze ve Celle vellezina istecabu li rabbihim onlar ki müminlerden bahsediliyor Rablerinin davetine icabet edenler Rablerinin çağrısına karşılık verirler ve aqumus salata namazı kılarlar ve emruhum şura beynehum ve işleri aralarında meşverele meşvere iledir görüşme iledir istişare iledir evet, evet. şura edinmek istişare yapmak kardeşlerim özellikle lider konumundaki kimse için devlet başkanı için insanları yöneten lider konumundaki insan için Kur'an'ın nasısı gereği vaciptir. Kur'an'ın nasısı gereği yani Kur'an'ın emri gereği e, icabet edilmesi gereken uyulması gereken bir şeydir. Şura ümmeti <gülüyor> Ümmeti bu işi karşılıklı yapmaya, istişare yapmaya, görüş alışverişinde bulunmaya alıştırır. Ve buradan da siyasi olan şuur ve bilinç, vakıanın fıkhı, yani olaylarda nasıl yani fıkh etmek, anlamak gerekiyor, kavramak gerekiyor, bu ortaya çıkacaktır istişarenin neticesinde. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim dalalet üzere birleşmez diyor. Yani ümmetin tamamı kesinlikle dalalet üzere birleşmez. Bunun tam zıttı hadislerde ümmetimden bir topluluk hak üzere bulunacaktır. Hak üzere bulunacak. Yani işlerini özellikle kitap ve sunnete dayandıran ve meşvere halinde olan kimseler hak üzere olacak. Allah bize onu nasip etsin. Amin. Bunun neticesinde lider kimse en sağlam, en doğru olan görüşü meşverenin neticesinde seçer kardeşim İşte aleyhissalatü vesselam da böyle yapmıştı O da meşveret yapıyor. Ashabıyla birlikte. Özellikle az önce ifade ettiğim gibi Bedir'de. Bu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hasan-ı Basrı rahmetullah aleyh diyor ki Allah azze ve celle bilir ki peygamberimizin Yani meşvereye istişare edininip e, edip onun sonucunda çıkan görüşe bir ihtiyacı yok. Lakin Allahu Teala'nın muradı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu iş sünnet haline gelsin. Bu iş devamlı yapılsın diye bunu muradı. Yoksa peygamber zaten vahiy ile destekleniyor. İhtiyacı var mı? Yok vallahi. Bir başka alimin ifadesi de Dahhak diyor ki İbn-i Cerir'in rivayet ettiği gibi Allah Azze ve Celle Nebisine meşvereyi şuurayı ancak ondaki faziletin üstünlüğün bilinmesi için diyor emretmişti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu yapılsın bu devam etsin diyor. Ve Vuhari'nin haber verdiğine göre Zahmetullah Ali Ömer radiyallahu an Meşvere şuurasına yani istişare ettiği kimselerin arasına orta yaşlı, genç olan kimselere alınmış. Özellikle kurra yani Kur'an'ı iyi bilen, Kur'an'a vakıf ezberinde olup bir de onun manasına vakıf olan kimselere alınmış. Evet. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabı ıı, karşısında da çok, çok sakin davranıyor inşallah. Çünkü neden? Neden? Kur'an'ı iyi bilen, vakıf olan, ona göre yaşayan insan, dini en iyi bilen insan demek. Onun için Vesselam, sizin en iyi Kur'an bileniniz, en çok ezberinde Kur'an olanınız imamlık yapsın. Diyor. Ömer anh, gençlerden, orta yaşlılardan bunu ne yapıyor? Kendisine e, istişare edecek kimseler ediniyor. Ondan sonra da kıyamete kadar devam edecektir. Bugüne kadar geldi. Bugünden sonra da meşvere olayı, istişare olayı devam edecektir. Allah bizim üzerimizden de eksik etmesin. Amin. Evet. Sonra lider olan veyahut da komutan e, konumundaki kimse Allah'ın kendisine açtığı, göğsini açtığı şeyi yerine getirir. Allah Azze ve Celle ile istihare yaptıktan sonra. Bir istihare var, bir de istişare var. İstihare, allah Teala ile yapılan istişare diyebilir. Yani hayır talep etmek demektir. İstihare, Allah'tan hayırlı olan şeyi istemek demektir. Bunun namazı da var zaten. İstişare de akıl sahibi, ulül elbab, akıl sahipleri, dini iyi bilen insanlarla yapılan görüşmedir. Veyahut da herhangi bir konuda ehil olan, dünyalık bir iş görüşülecekse, o hususta ehil olan kimselerle yapılan görüşmeye de istişare edin. Evet. Lider konumundaki kimse, istişarenin neticesinde, istiharenin neticesinde, kendisine hak olan ve en doğru olan görüş neyse, hangisi belirmişse onu edinir ona göre hareket eder. Karar verme hususunda böyle sallanmaz. Bir o tarafa bir bu tarafa hareket etmez. Yani <gülüyor> mütereddit hali olmaz. Özellikle bir şeye atıldığı zaman, yöneldiği zaman bu şekilde sallantılı davranmaz. Çünkü bu heybeti kaybeder. Lider kimseye lider kimseye heybetini yit yitittirir, kaybettirir. Ve düşmanları da sevindirir. Allah-u Teala başımızdaki insanlara başımızdaki insanlara kararlılık, İslam üzere doğruluk, İslam üzere azimkarlık, sebatkarlık, dimdik durmayı nasip etsin. allah Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde e, İstişareyi kardeşlerim, siretinde, gazbelerinde, ashabıyla e, olan ilişkilerinde hep bu şekilde hareket etmiştir Hatta Uhud'da insanlar birbirlerini kınadıkları zaman, e, yani şöyle olsun, böyle olsun, hususunda şu olsun, bu olmasın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara azımkar olmayı, Yani savaşalım, savaşmayalım, içeride savaşalım, dışarıda savaşalım, şurada savaşalım şeklinde mütereddit hali olduğunda onlara azimkar olmayı, kesin kararlılıkla hareket etmeyi tavsiye ediyor. Öğretiyor daha doğrusu. <gülüyor> Ve kendisi, daha önce size zikretmiştim, zırhını giyiyor insanların karşısına çıkıyor o esnada işte insanlar savaşların savaşmayalım deyince aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bir nebi için zırhını giydikten sonra savaşıncaya kadar atıklar çıkarmaz diyor. Kararlılığını orada gösteriyor. Bu kararlılık çok önemli. Yeli yerince. Hakka isabet eden kararlılık gerçekten çok önemli. Allah bizlere nasip etsin kardeşler. Tamam. <gülüyor> Üçüncüsü, üçüncü alacağımız derslerden birisi, sebeplere yapışmak tevekkülün manalarından biridir. Yani tevekkül kuru kuruya, sebeplere yapışmaksızın Allah'a dayanmak değildir kesinlikle. Sebepleri edinmek gerekiyor, sebeplere sımsıkı yapışmak gerekiyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da iki kat zırh giyiyor. Zırhının üzerine bizlere zırh daha giyiyor. Evet. Ve savaş için bütün hazırlıkları yapıyor. Ve oysa ki Allahu Teala onu koruyor. Koruyacağını da va vaat etmiş. Vallahu ya'simuke Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor. Bu hem ölümünde öldükten sonraki e, bedeniyle ilgili şeydedir. Hem de ölmeden önce hayatı, canıyla ilgili manzle Allah seni koruyacaktır. Allah koruma altına almıştır onu. Onun vadi gelinceye kadar. Ama buna rağmen bütün hazırlıklar hazırlıklara iki kat zırh giyiyor. Ya bunu neden yapıyor? İşte ümmetine öğretir, öğretmek için. Yani Ali Sina'nın dua etse savaş orada biter. Müminler e galip gelir. Kafirler mağlup olurdu birçok yerde. Bunların e hep sebepleri hep sebepleri neye dayanıyor? İmtihan e, hakkıyla tevekkül edip hakkıyla sebeplere yapışmaya alakalı bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde diyor وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ Kuvvetten, güçten at bağlayarak yani onları besleyerek bugün atların yerine neler var? zırhlı araçlar var, tanklar var, obisler var, ve da var yani birçok nükleer silahlar var. Yani bu gücü kuvveti olan Müslüman idarecilerin bulunduğu özellikle e, bu gibi kimseler için geçerli. Bunları edinin diyor. Yani at bağlayarak, besleyerek, güç kuvvet hazırlayarak e, gücünüz nispetinde hazırlık yapın. Niçin bu? geliyor arkasından. Neden? تُرْهِبُونَ بِهِ ve اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ Bununla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutursunuz. Şu anda gerçekten öyle değil mi? Şu anda savaş yok gibi bir şey çok az. Hep korkutmayla. Güç gösterisi. Yani kimin gücü daha fazlaysa o daha yani böyle güçlü daha korkutucu oluyor. Ona, ona karşı bir cesaret, ona karşı bir saldırı yapılması çok az. Çok az ihtimalli. Onun için herkes şu anda güç gösterisinde. Hep bu korkutmak için, ürkütmek için. Üzerinden savmak için. Allah Azze ve Celle Müslümanlara güç, kuvvet nasip etsin. Özellikle şu anda zayıf, sıkıntı halinde olan Müslümanlara birlik, dillik, güç, kuvvet Allah Teala'nın murad ettiği gücü kuvve kuvvete hazırlayın ve düşmanlara galip gelmeyi nasip olun. Nebi Aleyhissalatu vesselam işte bundan dolayı bakın atma işini emrediyor. Atma işi o zaman ok idi. Atma işi. Ama bugün daha önce de zikrettiğiniz gibi farklı şeylerle, farklı silahlarla Hatta e, bilgisayarlar e, vasıtasıyla ne deniyor ona? Fiber, Fiber olarak bir e, atma var, saldırı söz konusu. Bunların hepsi birer atma, hepsi birer savaş oyunları. <gülüyor> Hepsinde müminlerin güç, kuvvet sahibi olması gerekiyor. Onun için bunun unutulmaması gerektiğini, buna ehil olan kimselerin bununla çalışması gerektiği söyleniyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, her kim atmayı terk ederse öğrendikten sonra, yani savaş için herhangi bir atışı silah, tabanca, tank, top, tabii imkanı nispetinde yani. Bunları elde ettiği sürece ve hatta askerde veya benzeri yerlerde kim bunları öğrendikten sonra ondan yüz çevirerek bunu terk ederse o nimete ettmiş olur yani nan körlük etmiştir diyor bu evet. bir başka hadiste de bizden değildir diyor Onun için teşvik edilmiş dördüncüsü kardeşlerim dördüncü alacağımız ders İslam gençlerini evlatlarını herhangi bir zorlama olmaksızın yani bir askeri kanun ordu kanunu da filan olmaksızın savaşa, yarışmaya, savaş için yarışmaya teşvik eder, hareketlendirir. İslam da böyledir. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde öyleydi. Ama sonradan Tabii ki belli bir ordu kanunu vardı. Ama ordu kanunu da olsa cihat olduğu zaman gerçek manada şartları yerine gelmiş bir cihat olduğunda İslam yani o kanuna tüzüğe bakmaksızın gençlerin harekete geçirir zaten. O gençler durmayacak. Ama dediğim gibi şartları yerine gelmiş bir cihat. Bir ilim sahibinin kontrolünde yürütülen bir cihat. Kafaya göre değil. Akıllı bir komutan askerlerini en korkunç yerlere, savaş meydanlarına saldırma, en korkunç yerlere girme üzere nasıl cesaretlendireceğini iyi bilir. Uhud günü Uhud savaşında da bu açıkça ortaya çıkıyor. O zaman gençler ölüme böyle koşarcasına ölüm için yarışırcasına hareket ediyorlar. Anlatmıştım birçok genci Aleyhisselatü Vesselam geri çeviriyor. Yaşı küçük olduğu için. Onlardan Rafi adında bir sahabi var ona onu da geri çevirince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki bu atmayı çok iyi bilir diyorlar. Yaşı küçük daha. Yani 15 yaşının altında. Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. Onu kabul ediyor. Sonra onun da bir tane yanında bir genç daha var. Semura adında. Diyor ki ben diyor rafiyle güreşsem onu yenerim diyor. Yani o da savaştan geri kalmak istemiyor. O da o cihada katılmak istiyor aleyhissalatü vesselam güreştiriyor ve gerçekten de yeniyor Rafi'yi ikisini birden cihada alıyor geri bıraktığı kimseleri de bir sene sonra Hendek'te zaten alıyor Abdullah İbni Ömer gibi sahabeleri de Hendek'te cihada savaşa müminlerin safına katılmasına izin veriyor bunun gibi Allah Azze ve Celle işte nice insanları, nice gençleri böyle ölüme karşı kahramanca davranmaya ve Allah yolunda savaşmaya teşvik ediyor. Allah yolunda savaşmayı sevdiriyor. Gönüllerine böyle bir ferahlık veriyor. İster genç olsun, ister orta yaşlı olsun, ister şeyh konumunda, yaşlı konumunda bir insan olsun fark etmez. Allah Azze ve Celle gönlüne onu koydu mu Bitti. O onunla gidiyor. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Bunun önünde kimse duramaz ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşviklerinden biri de geçen haftada söylediğim gibi Sahih-i Müslüm'de rivayet edilen hadiste Aleyhisselatü Vesselam bir kılıçla sahabelerin önüne çıkıyor, kılıcı tutarak sonra diyor ki bunu benden kim alır? Herkes ben, ben, ben diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam bunu hakkıyla kim alır diyor. Hakkıyla yani hakkını verecek babayı kim demek istiyor. Herkes geri çekiliyor. Bir tane kim alıyor? He? Ebu Ducane. Ebu Ducane. Radiyallahu anh. Ve arda. Allah ondan razı olsun. Onu hoşnut etsin Ebu Ducane. Gerçekten çok yiğit bir insanmış. Uhud'daki kahramanlıklarını geçen hafta size anlattım. Hiç gözünü kırpmıyor. Müslümanların yaralılarını katleden zalim bir tane müşrik var kafirlerin safında hiç durmuyor yaralı düşer Müslümanları geliyor öldürüyor onun işini bitiriyor yani. onun gibi daha nicelerini işte aleyhissalatü yani boşuna vermiyor yiğitlikte cesarette zirve noktasında olan kimseye bu kılıcı teslim etmek istiyor ve nihayetinde de teslim ediyor Neden? Çünkü o bu kılıcı alıp müşriklerin ön tarafına doğru hücum ediyor. Onların başlarını, baş kısımlarını dağıtıyor. Yararak içeriye giriyor. İşte bu kardeşlerim müminlerden sonradan gelecek, kıyamete kadar gelecek kimselere örnek olması için bu sahabeler her zaman örnek. En güzel kudve En güzel kudvetul hasene olmuşlardı. 5.'si anlaşılacak hadislerden 5.'si Mümin kimse silahıyla, malıyla ve diliyle cihada terse savaşır. Bunun Ebû Davud'da gelen bir hadiste Cahidul müşrikîne bi emvâlikum ve anfusikum ve eznâtikum müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin diyor. Cihad sadece bedenle olmaz. Cihad dille de olur. Malla da olur. Kişinin durumuna göre de. Şu anda birçok cihad dille, birçok cihad malla yapılmak, yapılıyor. Evet, bedenle cihat de söz konusudur ama o bedenle cihat şartları yerine gelmiş bir cihattır. O ancak alimlerin, çok büyük alimlerin izin vermesiyle, teşvik etmesiyle oldu. Hamasa sahibi genç insanların karar vermesiyle olmaz. Bakın, Savaş esnasında dahi diliyle cihad eden bir adamdan bahsediliyor. Kim biliyor musunuz? Ebu Talha diyor ki aleyhissalatü vesselam bir hadiste. Ebu Talha diyor, ordu içerisinde Ebu Talha'nın yalnız sesinden bahsediliyor. Onun sesi. Ebu Talha ordunun içerisinde bir gruptan daha ahirlidir diyor onun sesi o kadar güçlü, o kadar etkiliymiş ki demek ki. Yani düşmanlara korku salıyor demek ki. Bir başka hadiste, bu hadisin şahidi olan bir başka hadiste, Ebu Talha'nın sesi diyor, ordu içerisinde bin tane adamdan daha hayırlıdır diyor. Allah böyle bir kuvvet vermiş, böyle bir etki vermiş. Onun sesine. Bu evet. kadar etkileyici. Yani bu sadece sesin gür olması değildir. Anlayınız Recepcan ona öyle bir etki verir. Dille cihat sadece bu da değildir. Hüccet beyan etmektir. Yani asıl ve cahidun bihi kebira onlarla çok büyük bir cihatla cihat et ayet kerimenin gereği yani onlara beyan et. Hüccet hücceti ikame et, açıkla. Bütün batılı yok edecek şekilde delilleriyle ona Karşıdaki kimseye, batil ehli kimseye hücceti ikame et, anlat, açıkla. Onlar da anlasınlar. Dolayısıyla hak geldiği zaman batil zahil olsun. Ve cehal hak ve zehekal batil. Hak gelmiştir, batil zahil olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu kahraman olan kimseler a.s.m'in yanındaki o değerli battal kimseler yani kahramanlar yani kılıçlarının parıltılarıyla kafirlerin e, önünde ışık saçan silahlarının kılıçlarının hışırtısıyla korku salan onların kafirlerin kulaklarını rahatsız eden gözlerini korkutan bu kimselerle çocuksu davranan Bu sahabeler hakkında ileri geri konuşan, bu kahraman sahabeler hakkında ileri geri konuşan kimseler Allah katında asla bir değildi Onlar bugünün çocukları, bundan önceki çocuklar, bundan sonraki sahabelerle bu şekilde konuşan, ileri geri konuşan bu çocuklar kadınsı, kızlar gibi, belki de daha sabah namazına çıkamayan, sabah namazına sıcak böyle yatağından ayrılıp çıkamayan kimselerdir diyor. Subhanallah. Sahabeler hakkında konuşanları bir araştırıp onların onların gerçekten dine karşı ne kadar uzak olduklarını göreceğiz. İçesini feda eden hem de Allah'ın seçtiği kimselerle alay edip yahut onlar hakkında konuşuyor böyle insanlar yok demeyin var bir sürü oturuyor, bacak bacak üstüne atıyor sıkarayı da yakıyor, sahabeler akımla belki de kendisinin namazdan haberi yok bu kadar basit değil ki ya subhanallah Allah Azze ve Celle bu gibi insanlardan bizi ve neslimizi beri kılsın liyakatsiz, silik, hiçbir şey ifade etmeyen, sadece cak cak cak, cak cak cak cak cak konuşmasını bilen, ancak kelam yapan, ancak böyle felsefi fikirler üreten, karşılıklı münazara yapan, kahvele köşelerinde, ondan sonra sokaklarda veyahut futbol e, oyunlarının olduğu yerlerde, sahalarda, şurada, burada, ancak böyle konuşmakla vaktini öldüren kimselerden bizi uzak etsinler. Vallahi bu şeref değil, izzet değil, bu rezillik yani. Başka bir şey değil. Onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki ashabıma sövmeyin diyor. Vallahi diyor nefsimi elinde, canımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor, sizden birisi bir Uhud dahi kadar, Uhud dahi gördünüz mü bilmiyorum Allah görmeyi nasip etsin. Ee, en azından fotoğraflarda <gülüyor> ve dağ ya, dağ yani. Koskoca bir dağ. Uhud kadar bir şey infak etse, harcasa aman altın olarak yani. Onlardan diyor, ashabimdan, ashabimin diyor yaptığı bir şeye veyahut da onların yaptığının yarısına dahi ulaşamaz. Uhud daha kadar altın olsa da, infak etse onların yaptığı şeyin yarısına ulaşamaz diyor. Allahu Sahabe ki ondan sonraki insanlar kim? Allah'ın seçtiği kimsenin. Ama bize düşen yani şu değil onlar sahabeydi Allah seçti tamam biz onlar gibi olamayız değil. Biz onların yoluna uymak örnek almak zorundayız. Onlar değerliydi çok şerefliydi izzetliydi dolayısıyla biz bize örnek idiler. Onların yolundan gideceğiz. Olmaya çalışacağız. Bir başka hadiste Allah Azze ve Celle ashabıma soğan kimseyi Allah lanet etsin diyor. Bazı alim diye bilinen, kitapları olan insanlar bile bir takım sahabeler hakkında konuşuyorlar ileri geri. Osman radiyallahu anh ondan sonra Muaviye ve başkaları hakkında ileri geri konuşuyorlar. <gülüyor> sen kimsin ki de sahabe hakkında ileri geri konuşuyorsun. Çok tehlikeli bir iş. Çok tehlikeli bir iş. Allah'ın lanetinin o kimsenin üzerine olmaz söz konusu. Evet. Altıncısı kardeşlerim, münafıklar, sonuncusu, münafıklar hani o Uhud savaşına çıkmadan önce 300 kadar münafık Abdullah İbni Selül'ün kontrolünde ayrılıyor ya işte bu şekilde münafıkların saflardan ayrılması, çekilmesi Müslüman ordu için bir hayırdır diyor. Çünkü nifah nifah ümmetin cesedini kemiren ve hayatını yaşantısını tehdit eden tehlikeli bir hastalıktır nifah. Nifahın girdiği yerde mutlaka bir hastalık baş gösteriyor. Yani ümmet bundan o dönemde kurtuldu. Çünkü münafıklar ayrıldılar. Dolayısıyla bu şekilde münafıkların ayrılması yani iyiye, güzele, sıhhat, sıhhate, sağlam olmaya, bozuk olmamaya bir alamettir. Hastalığın şifası için, rahatlık için, kuvvetli ki, kuvvet için bir müjdedir yani bu şekilde ayrılma O zaman müminlerden münafıklar ayrıldığı zaman da aynen böyle olmuştu Ve Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesi var. Vadı var. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ Hatta حَتَّى يَم۪يذَ الْخَب۪يذَ مِنَ الطَيِّبِ Allah müminleri sizin üzerinizde bulunduğunuz şey üzere bırakacak değil. Yani öyle güzel güzel yaşantıya, iğnen kötü, münafıkla mü'min, halis, saf kimseyle, bozuk kimse bir arada yaşayıp gidecek değil yani. Olduğu gibi mü'minlerin üzerinde bulunduğu şey bırakacak değildir. Hatta yemin edel habise minet tayyib. Ta ki pis olandan temiz olana ayırt kadar. Yani halis mü'min ile sahibi kimse ayırt edilinceye kadar. Ayırt edilecek yani. Bu, bu da imtihanda oluyor zaten. Allah Azze ve Celle böyle bir imtihan da bizim ayaklarını sabit kılsın. Tayyip dediği, tertemiz insanlardan eylesin. O tertemiz yani halis müminlerden eylesin. Ve ma kanallahu alel gayb. Allah gaybine da sizi muttani kılıcı değildir. Diyor. Bir başka ayet, bunun benzeri. Ve ma asabikum yevmel tekal cem'ani fe bi'idnillah ve li'alemel mu'minin İki grubun karşılaşma günü Size isabet eden şey Uhud Savaşı'ndan bahsediyorum. Allah'ın izniyle Allah'ın müminleri ayırt etmesi, ve الَّذ۪ينَ olan kimseleri de ayırt etmesi içindir bu. وَف۪يلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlara gelin, Allah yolunda savaşın, اَوْا دفعُوا, yahut da savunma yapın, yani bari şehrinizi savunun denildiği zaman, قالوا ki eğer biz, biz savaş bilirsek savaş olacağını bilirsek size uyarım peşinizden geliriz derler <gülüyor> <gülüyor> onlar o gün imandan küfre kâfirlığa daha yakınlardır diyor Allah onları öyle işte orada temizliyor Önce kalplerimizdeki nifakı Allahu Teala'dan temizlemesini niyaz ediyorum kalplerimizdeki nifak temizlensin varsa evet kardeşlerim bu değerli yüce vahiy yani Kur'an Kerim'in ayetleri münafıkların bu şekilde çekilip ayrılması safların tertemiz berraklaşmasını aciz tembel kişilerin ayırt edilmesini dünyaya kulluk eden kimselerin dünyanın kullarının tamamen çekilip gitmesini ve ahiretin talebeleri, ahireti talip olan kimselerin ise baki kalmasını sağ. Sadaka ehli kimselerin, ihsan sahibi, savaş ehli kimselerin geriye kalmasını sağlıyor. Uhud'da olduğu gibi. Hafız bin Hacer'in sözüyle bitiriyorum. Buradan müellif Hafız bin Hacer'in Fetih'te yani Fethül Bari'deki bir ifadesini naklediyor. Uhud ile ilgili. Diyor ki, Resullerin adeti gereği imtihan olurlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman Uhud'da, o, o kısmını anlatmadım da inşallah, nasip olursa ileriki zamanlarda anlatacağım. Yenilgiyle imtihan oluyor biliyorsunuz. İmtihan olur ama akıbet sonuç yine peygamberlerindir geçmişteki peygamberlerden, Nuh Aleyhisselam'dan ta ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Hepsi imtihana, hem de çok çetin imtihanlara duçar olmuşlardır. Ama akibet onlarındır. Sonuç onların, kazanan onlarındır. Bundaki hikmet diyor, eğer onlar hep kazanmış olsalar, daima zafer kazanmış olsalar, o zaman, Müminlerin içerisinde, iman eden kimselerin içerisinde iman etmeyen kişiler girecek ve sadık olan kimse, samimi olan kimse diğerinden ayırt edilemeyecek. Yani münafıkla müna mümin bir arada öyle yaşayıp gidecek. Eğer e, peygamberler imtihan edilmemiş olsun. Eğer tam tersi devamlı mağlup olsalar, devamlı kırılsa, Bu rasuller, peygamberler yani hiç yardım olunmasa bu durumda da peygamberlerin gönderiliş kayesi maksudu hasıl olmamış olur. Ve işte hikmet, Allah Azze ve hikmeti bu iki işin bir arada olmasını gerektirir. Yani bazen zafer, bazen mağlubiyet. Neden? Sadık kimsenin yalancıdan ayrılması için O zaman yani Uhud'dayken diyor İbni Hacer Rahmetullah Ali münafıkların nifakı Müslümanlar arasında gizliydi. Ve malum olan kıssa yani Uhud e, hadisesi cereyan ettiği vakit nifak ehli kimseler hem fiilden hem de sözden ortaya çıkaracakları nifakı çıkardılar. İçlerindekilerin kustular yani içindeki Kalplerinde ne varsa, içlerinde ne varsa onu boşaltıyorlar. Yani i̇yice alametler ortaya çıkınca, pekişince içlerindekini ortaya çıkartıyorlar. Ve Müslümanlar biliyorlar ki o münafıkla, nifakaklı kimseler düşman. Onlara karşı hazırlıklı olmak, onlardan sakınmak gerektiğini öğrenmiş olduklar. Tam bir temiz ayırt edilme. İşte... Yardımın bazı bölgelerde diyor, bazı yerlerde terhir etmesinin geç kalmasının sebeplerinden biri nefsin, insan nefsinin böyle e, tahammüle, sabra, dayanıklılığı yani sabretmesi için ve kibirli kimselerin de kırılması için. Çünkü yardım ancak sabırladı. Eğer yardım gecikiyorsa bunun bir sebebi var. Demek ki temizleme devam ediyor. Vallahu ala. İbn Hacer'in de işaret ettiği gibi. Ve müminler iman edenler sabrettik şey, imtihan oldukları zaman sabrediyorlar, susuyorlar Allah'tan geldiğine, Allah'tan geldiğine inanıyor bu olaylar. Tıpkı bazı Suriyeli, Iraklı Ve başka yerlerdeki kardeşlerimizin sabrettiği gibi. Sabrediyorlar. Ama münafıklar hep basıyorlar feryadı. Allah Azze ve Celle söylüyor. insan insane huluge helu'a İnsan çok sızlanıcı yaratılmıştır. Sızlanıp durur yani. İdamet sohuz şerru cezu'a Ona bir şer dokunduğu zaman basar feryadı. Basar feriyade ve eğer mes'uhul ona bir hayır dokunduğu zaman engeller cimrilik eder. Bunu gördük görüyoruz. Allah'ın öyle kulları var ki sabrediyorlar. Bu imtihan karşısında evini kaybetmiş, malını kaybetmiş, memleketini kaybetmiş, çolunu çocuğunu kaybetmiş, annesini babasını kaybetmiş, parasını pulunu kaybetmiş. Belki de namusuna leke gelmiş ama ona rağmen Allah'tan geldiği için sabrediyor. imtihan çünkü bu. Her şey Allah'tan. Her şey Allah'ın elinde. Her şey Yüce Rabbul Alemin'in elinde. Allah bu çetin imtihanlar neticesinde bize sabretmeyi nasip etsin. Kaldıramayacağımız yükü yüklemesin. Sızlanmamayı, sabretmeyi bize öğretsin Allah-u Teala. Ve bizler de ya hastalıkla, bir takım belalarla, musibetlerle, kazalarla imtihan oluyoruz bu durumda çok sabretmek gerekiyor. Sızlanmamak gerekiyor. Elbette insan hüzünlenecek, gözü yaşaracak, kalbi üzülecek vesaire. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Hanisi neyse onun sünneti bu zaten. Ama şu ağızdan isyan kelimesi çıkmaması gerekiyor. Şu beden isyan edici bir görüntü vermemesi gerekiyor. Allah Teala bizlere yardım etsin. Bizlere bu hususta sebat ettirsin. Samimi kullarından ele eylesin. Allahu Teala bizleri, nesillerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, çocuğumuzu, annemizi, babamızı İslam üzere yaşamayı, samimi olmayı, hiçbir zaman sadıklardan ayrılmamayı, devamlı muttakilerle beraber olmayı, salihlerden olmayı nasip etsin. Kaypak, zelil, haysiyetsiz Silik kimselerden uzak eylesin. Bizi ve nesillerimizi onlardan korusun kardeşlerim. Helallahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyina Muhammed.